Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd Bugün 2 Ağustos 2009 Pazar Tevhid Mühimmatlarından Faideler Serisi derslerimizin ikinci dersi Tevfik Allah'tan Geçen hafta yaptığımız dersi kısaca bir özetle genel olarak verdiğimiz faidelerini anlattık Sonra, işte. Akide neydi SLA? Akide. İnanılması gereken her şeyde eee katı şüpheye yer vermeyecek şekilde inanmak demekti. Lugat manalarından iki tane. Mesela biri bağlama, biri anlaşma, antlaşma anlamasına. Cümlede demek. bir örnek ver. Mesela e, diyelim ki bir ibadeti yapıyorsun. Ama buna bir de, kalp de inanırsam... Kalpte inandığın zaman bağlanma oluyor, kalbi ona bağlamak oluyor. Peki, ee, akide, İslam akidesine neden akide ismini verdiler? Çünkü ee, Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kerim'de mesela çok fazla geçmedi anlamı. Yani geçiyordu ama kökü geçiyordu. Ya da ne bileyim yani tam olarak akide olarak kelimesi geçmiyordu. Ama inanılması gereken şeyler Allah-u Teala Kur'an'da belirtmişti. Bunu da e, alimler düşündüler e, inanmaması gereken şey hangisi tanımlardı Akide'ye akide kelimesini seçiyor Güzel başka ne demişlerdi Akide Tevhid demişler. Tevhid lügatta ne Tevhid lügatta bir şey bir şey Bir şey bir şey değil Bir, bir şeyi tek kılmak, tek kılmak. Yani şey tek kılmak. Tamam. E, Sılahi manası Allah tahlayı ruhuliyetinde O taksimata giden hı. noktası Doğru aslında ama tamam, daha böyle muhtasar olarak kendisine has olan. Kendisine has olan işte diyorum. Maşallah. Peki, önemli bir nokta vardı. Dedik ki, tevhid İslam akidesi cüzlerinden sadece bir cüz olmasına rağmen neden koskoca akide cüzlerinden bir cüz ile isimlendirildi? Çünkü e, alimler e, İslam akidesini, Çünkü alimler mesela İslam akidesinin genel tevhid demişler. Ama demişler ki Genelliği aslan akide. Evet. Niye tevhid demişler? Çünkü e, bir e, küllü bir şeyi e, cüzlerinden en şeriflisiyle adlandırmak Çok güzel. Maşallah. Arapçısını ezberledin mi o? şey bi eşrafi eczaihi. Evet. Onu ezberleyeceksin. Niye ezberleniyorsun? Evet. Tamam. Belki haftaya onu ezberleyerek geleceksin inşallah. Tamam mı? Şimdi inşallah e, ne dedik biz? Geçen hafta dedi ki İslam akidesi ne diye isimlendirilmiş? Tamam. Ve neden o isimle isimlendirilmiş? Dedik. Dedik ki İslam akidesinin isimlerinden bir tanesi akide. dedi ki bir tanesi tevhid. Ve bunların bağlantılarını söyledik, sebeplerini söyledik. Ve dedik ki biz bir iki tane daha isim söyleyeceğiz. İslam akidesinin isimlendirildiği bir iki tane daha isim söyleyeceğiz. Tamam. Ancak ee, yine geçen haftaki olduğu gibi yani geçen derste olduğu gibi e, bağlantılarını, aradaki bağlantılarını söyleyeceğiz tabi. Şimdi bir de İslam akidesine usulü din demişler. Evet, usulü din. Yani dinin usulü demişler İslam akidesine. Şimdi usulü din ne demek? Yani dinin usulü ne demek? Şimdi dinin usulü ne demek? Şimdi baktığın zaman dinin usulü diyoruz değil mi? İki kelimeden oluşuyor. Buna mürekkep denir. Ney? Mürekkep. Yani e, birbirini tamamlamış iki kelimeden Oluşuyor tamam mı? Ke, ama nasıl bir mürekkep? Mürekkebün idafi deniyor buna. Mudah mudafın ilahi olayı var ya. Yani diyenin usulü. Şimdi mürekkebi anlamak için ancak mürekkebi terkib eden, mürekkepleştiren, her bir cüze ele almakla ancak anlaşılır. Mesela normal bir e, müşahede ettiğimiz şeylerden bir örnek veriyorum mesela. Diyorsun ki kapının kolu. Hayatında ilk defa bir insan kapının kolu diye bir lafız duyuyor. Bu insan kapının kolunun ne olduğunu anlaması için Kolu tek başına idrak etmesi lazım. Kapıyı da tek başına idrak etmesi lazım. Sonra kapının kolu bu kelimeler bir araya geldiği zaman ne manaya geliyor ancak o zaman idrak edebilir. Yani bir insan hayatında ilk defa kapının kolu diye bir terim duyuyorsa, tamam mı? Örnek mesela. Kapının kolu diye bir terim duyuyorsa, bu kapının kolunun manasının ne olduğunu anlaması için bu insan, önce kapı kelimesini kendi başına mustakil olarak, Bilmesi lazım manasını. Tamam mı? Ee, kolun da tek başına manasını bilmesi lazım. Ancak bu manaların teker teker bilinmesiyle ikisinin bir araya geldiğinde ne manaya geldiği ancak anlaşılabilir. Bu ikisi tek tek kullanıldığı zaman bu tek tek kelimelere ne denir? Müfret. Bir araya geldiği zaman mürekkep. Tamam mı? Başka bir e, yönünü anlatayım. Şimdi. Kapının kolu. Kapı tek başına, kapı kelimesi tek başına nedir? Müfrettir. Kol, da, kol kelimesi de tek başına müfrettir. Bir insana kol desen bir şey anlar, kapı desen bir şey anlar. Ama bu kol ile kapı kelimeleri bir araya gelip bir mana ifade ettiği zaman buna mürekkep denir. Tamam mı? Mürekkep. Mürekkebe de anlamak için mürekkebin müfretlerini, cüzlerini anlamak için. Cüzlerini anlamak lazım. Tamam mı? O yüzden alimler usul koymuşlar la yumkinu at ila ma'na al illa bi-tahlili ajza'ihi minha murakkabi minha bir mürekkebi anlamak için ancak o mürekkebi oluşturan cüzleri tek tek tahlil etmekle mümkün olabilir tamam mı şimdi usulü din kelimesine baktığımız zaman dinin usulü dinin usulü kavramını fıkh etmemiz için din ve usul kelimeleri ki bunlar tek tek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 Asıl nedir peki? Biz Türkçe'de kullanıyoruz asıl bir şeyin aslı. Asıl şairin dediği gibi, "Wala aslu ma alayhi qayrubuni wal ma ala nedir? Manası? Asıl kendisinin üzerine bina edilen her şeydir. Mesela bu binanın temelini asıl denir. Neden? Çünkü binanın daireleri, çatısı vesaire temeline bina ediliyor. Tamam mı? Ve ağacın gövdesine mesela ne denir? Asıl denir.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 Mesela Gökçe Hanım neden İslam akidesinde inanılması gereken şeylerin ismine usulü din demişler. Dinin aslı demişler. Neden böyle bir isim vermişler? Anlat bakayım. Evet. Çünkü. Çünkü din, ak evet. Çünkü din akide üzerine bina alındığı için. Tamam mı?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 Ashabının üzerine, naklettiği üzerine naklettiği üzere şöyle bir ibare kullanıyor e, şey imamü'sşafî diyor ki her vakit âbûn zekr nâfihi zawaahir el mesel elif usûlü din biz bu kitapta e, meselelerin zahirlerinden olan yani e, meselelerin zahirlerini zikrettik usûlü din hakkında bak usûlü din demiş Akide'ye. tamam o zaman demek ki bunu bizim selefimiz kullanmış akideye Akide bir isim vermişler demişler ki usûlü din dinim aslı demişler çünkü hakikaten asıl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 Yani 300'lerde tamam, vefat ediyor. Yani böyle 320'lerde, 320 küsurlerde vefat ediyor. Sonra yine bunu kullanan, geçen hafta biz e, örneğini de verdik. Ebu Hatim'in Razi dedik. Bak Ebu Hatim'in Razi'ye ne örnek vermiştik? Akide ismini isimlendirmişti değil mi Ebu Hatim'in Razi? Ama dikkat et isimlendirdiği kitapta sadece akide lafzı geçmiyor. Diyor ki, usulü sünne ve itikadü din. Bak, itikadü din. Tamam Dinin itikadı. Aslusünne ve et din yani o aslı sünne ve aslı din. Tamam mı? Bu ismi veriyor. Yine İbn Battah. Tamam? İbn Battah yine kitabını ne diye isimlendiriyor? Erşer el ve ve'l İbanatu an usulü diyane Bak usulü diyanet dinin usulü. İsmini yine veriyor. Tamam? Yine Abdul Kahir el Bağdadi rahimehullah. kitabını usulü din diye isimlendiriyor yine. Tamam? Yani bunu bizim selefimiz kullanmış. İslam'da inanılması gereken şeylerin ismini usulü din demiş.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 Tamam mı? O yüzden mesela Allah Kur'an'da ne ne diyor? Efet'u uminuna bir bağırdır kitab ve tekfuruna bir bağıt. Yani kitabın bir kısmına inan edip bir kısmını küfür mü ediyorsunuz? Ha? Fema jaza'u men yefgulu zelik min kum illa hizun fil hayatü dünyah. Böyle yapanların ancak cezası dünya hayatında bir reziliktir diyor Allah Kur'an'da. Hatta diyor ki, "Wayom al kıyamet yuraduna ila aşşadil azab." Kıyamet günü azabın en şiddetlisine bunlar götürüleceklerdir. Azabın en şiddetlisine itileceklerdir bunlar.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 Tabi sünnete geçiyoruz. Senne Nuh ve Sennen şeklinde çekimleri vardır. Mesnunun, fehuve mesnunun. Sennel emra beyenehu derler. Bir işi sennetti yani onu beyan etti demek. Tamam mı? Bu lugatta. Yani lugatta bir sürü manası var. Mesela bunlardan bir tanesi. Et tarikatul mesluuka derler alimler. İzlenilen yol demektir sünnet. Sünnet, izlenilen yol. Özellikle bunu aklında tut. İki, sünnetin manalarından bir tanesi lugatta esireh derler alimler. Siyer.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 vesaire. O zaman Sünnet'in bu tip manaları var. Peki, Sünnet'i lugat olarak anladıktan sonra, peki Sünnet'in akideyle olan münasebeti nedir? Yani neden akideye Sünnet ismi de vermişler? Hı hı. Tamam, ya neden inanması gereken e, isim vermişler? Mesela Şeyhül İslam diyor ki, bak, diyor ki, e, Sünnet lafzı, selamın, e, yani e, selefin kelamında Sünnet lafzı, selefin kelamında. Yani selefin sözlerine baktığımız zaman Sünnet lafsı ibadetler ve itikadları içerir. Dikkat et bak ibadetler ve itikadları içerir. Ancak diyor, ancak diyor. Sünnet diye telif eden kişilerin çoğu çoğu seleften bu sünnetten itikat kastetmişlerdir diyor. İbn -i Teymiye Rahim Allah. Bunu el-emru bil ma'ruf ve'n nahy an'il münker'de şöyle İbn Teymiye rahimehullah. Bak demek ki selef bunu böyle kastetmiş zamanda selef bunu kullanmış. Tamam mı? Ne demişler?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 Bunu İbn-i Recep'ül de zikir Selef bunu kullanmış. Tamam mı? Selef sünnet demiştir akideye. Yine e, hatta İbn-i Hambel diyor kaderle alakalı, ondan sonra sahabelerin faziletleriyle alakalı. E, bunların hepsine sünnet ismi vermişler. Ve diyor ki bu konuda bazı tasnifler yani bazı kitaplar telif etmişlerdir. Ve bu kitapları sünnet diye isimlendirmişlerdir. Bunu İbn-i Hambeli söylüyor. Tamam mı? Bunu İbn-i Recep'ül söylüyor.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 Büyük bir kısmı Kur'an'dan olduğu kadar sünnetten de alındığı için alemler tutmuşlar, buna bunu isim vermişler. Bu bir. İkincisi, bak birçok sebebi var. İkincisi, sünnetin lügat manalarından bir tanesi ne? Et tarikatul bak, izlenilen yol. Başka manalarından bir tanesi ne? Siyar. Şimdi Nebisa Selemin siyeri, Nebisa Selemin izlediği yol. Bak görüyor musun? Bu tip bağlantıları olduğu için akide de,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 İşte Kur'an makluktur meselesi, Kur'an yaratılmış mıdır yoksa Allah'ın kelamı mıdır tipinde münakaşalar olunca, tamam mı? Ortaya bidat ehli çıkmış. Tamam, bu bidat ehli ehli sünneti kendilerine cephe alınca, ehli sünnet onlarla kendilerinin arasını ayırmak için, onları kendinden bere etmek için safı belirlemek adına izledikleri yolun ismine sünnet ismini vermişler. Yani çünkü sünnetin zıttı ne? Bidat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 yani bu, e, bugünkü dersi bu son örnekle bitireceğiz. tabii bu son örnek neyin son örneği ayrıyetten? Akide hangisininleri vermişlerdi? Ee, akide. Başka tevhid. Başka Usulüddin. din. Başka sünnet. Son bir isim daha vereceğiz. Daha da var. Tamam biz en meşhurlarını rezg ediyoruz. Ve İslam akidesine El-Fıkhul-Ekber demişler. Tamam El-Fıkhul-Ekber demişler. Şimdi. Yine El Fıkhür Ekber'i gördüğümüz zaman iki kelimeden ol oluşuyor. Ekber büyük demek. Şimdi onun e, şeyine çok girmeye gerek yok. Peki fıkıh ne demek El Fıkh? Tamam Fıkıh lügatta fehim demek. Mesela i̇şte Allah Kur'an'da şöyle bu, ne buyuruyor? Ya bu, ma nefkahu kesiren mimma tekul Ey şuayb biz senin söylediğin birçok şey fık etmiyoruz. Yani ne? Anlamıyoruz demek. Tamam O zaman fıkıh da neymiş? Um anlamak demek. Yani umum bir şeyi anlamak. Yani herhangi bir şeyi anlamak. Bir gazete okuyorsun. Siyasi bir mesele, onu anlamana fıkıh denir. Dini bir mevzu okuyorsun, onu anlamana fıkıh denir. Bir masal, bir mas, birisi bir masal okuyor, o masalın içeriğini anlamana fıkıh denir. Tamam, fıkıh anlamak demek, bu lugat manası. Tamam. Mesela hatta e devamlı bu örneği veririm ben, çünkü kendisi çok büyük değerli alim olduğu için, on kaynak olduğu için bu örnek sık sık verilir. İmam Faris, rahimullah, İbnu Faris, rahim Mesela diyor ki, faqih kelimesini kullanırken diyor ki, alfa walqaf walha. Şimdi fakiha hangi kelimelerden oluşuyor? Fe, kaf ve ha kelimelerinden. H kelimelerinden. Diyor ki elfa vel kafu vel ha Aslun vahidun sahih. Bir sahih olan asıldır diyor. Yedullu ala şey vel ilmü bih. Yedullu ala şey vel ilmü bih. Neye delalet eder? Bir şey idrak etmeye ve ona bilmeye, onu bilmeye delalet eder diyor. Tamam O zaman bunu i̇bn Faris mu'acem mekaysul lugada söylüyor. Tamam mı?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 E, şerat meseleleri bu kelimeye dahildi. İlk zamanda böyle kullanılıyordu. Sonra alim e, hatta buna delil mesela e, Nevi Saside ne buyuruyor. Men yuridillahu bhihi hayran yufaqihi fiddin. Allah kimin için e, hayır dilerse onu dinde ne yapar? Fakikkalar. Yani demiyor e, fıkıhla alakalı meselelerde şu, bizim anladığımız şekilde. Fıkıhla alakalı meselelerde onu fakikkalar. Bak dinde fakikkalar. Demek fıkıh dinin bütün mevzularını kapsar. Çünkü fıkıh lugatta Anlamak demek. Yani o zaman burada ne bir haserler ne demiş oluyor? Allah kimin için hayır dilerse onu dinde ne yapar? Anlayışlıklar. Bu bütün şeylere hastır. E, dinin bütün mevzularına hastır. Sonradan işte kitaplar tasnif edildiği usul fıkıh vesaire gündeme gelince e, fıkıh derken sadece şey kastedilmeye başladı. Tabi bu kelimelerdeki farklılar bunlar önemli değil. Sadece ne kastedildi? mes mevzular kastedildi. Yani namaz olur, zekat, abdest tamam. Bu tip mevzular. Ee, keza muamelat. Yani akideyi bunun dışına aldılar. Tamam mı? Akideyi bunun dışına aldılar. Ee, ibadetler muamelatlar bunun içinde kaldı. fıkı mefumi içinde kaldı. Tamam mı? Ee, yine Nebi Sasan diyor. Ne diyor mesela başka bir yer? <gülüyor> Allahümme fakkihu fiddin ve allimhu tevil. Allahümme onu dinde fakih kıl. Ona tevil'i öğret i̇bn bas Abbas için. Tamam mı? Bak onu dinde fakih kıl demiyor. Yani fıkıh meselelerde fakih kıl manasında değil. Dinde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 Yani büyük fıkıha nispetle küçük fıkı. Yoksa değeri küçük değil. Tamam mı? Anlaşılmasın. Onu az önce biz anlattık. Din cüzlere bölünmez. Tamam mı? Ee, yani alimlerin fıkhul ekber demesi onların indinde neyi gerektirir biliyor musun? Demek ki onların zihinlerinde bir de şu var. fıkul asgar. Küçük fıkı. Yani bundan da kastımız işte mesela oruç, zekat vesaire bunlar değil mi? Bir Allah'a meleklere imana göre veya Allah'a tevhide göre falan daha e, alt derecededir. Tamam mı? O yüzden...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 el ekber diye. Ama günümüze kadar gelmemiş, meşhur olmamış insanların o ayrı bir şey. Tamam mı? Bunu ashabı zikrediyor. Tamam mı? Ancak ee, yine dediğimiz gibi ee, dersin başlarında da, şimdi şöyle bir lafız kullandık. Belki o lafız mesela hata atmış olabilir. Yani tam böyle ilmi olarak yerini bulmamış olabilir Allah-u Alem. Onda bir sorun yok ama şöyle dedik Dedik ya ee, şöyle bir şey anlaşılmasın. Hani dinin usulü dedik ya Ha, burada dinin usulü varsa bir de dinin usulü olmayan meseleleri var. O zaman bunlar ihmal edilebilir. Böyle bir şey tevehüm edilmesin. Ee, bir de dedik ya burada fıkul ekber var büyük fıkı Akide. O zaman akide olmayanlar, e, olmayan meseleler de küçük fıkı olduğu için önemsiz. Bu şekilde anlaşılmasın. Akide'ye nispetle. Burada akide'ye nispetle küçük fıkıhtır onlar. Yoksa dinde önemi çok büyüktür. Düşün. Akide fıkıh mevzular arasında şey... Namaz fıkhi mevzular arasında edilmesiyle beraber terk-i küfürdür bazı alimlere göre. Keza bazı alimlere göre orucun terk-i küfürdür. Bazı alimlere göre zekatın terk-i küfürdür. Lillahi alel nasihicul beyt men istatâ Güç sebiyle. Güç yetirenler için Allah'tan insanlar üzerine harç faskılmıştır diyor. Sonra da ayetin devamında ne diyor? Kim küfür ederse Allah küfür edenlerden nedir Bak mesela bu ayeti getirenlere, bu ayeti delil getirenler olmuş mesela selef alimlerimizden. Hacın terkinin küfür olduğuna dair.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 Önemini, bina, e, ö, ö, önemini beyan etmek için bunları söyledik. Tamam Buraya da dikkat çekmiş olalım. Var mı şu an? Anlaşıldı inşallah. Oğlum sen e, eve gittin de ben sana yarın artık yarın anca atabilirim. Tamam Bugün müsait olamam. Anlaşıldı inşallah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 Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Neden bu isimler verilmiş, nereden alınmış, kim kullanmış bu isimleri, ilk kulanan kimler, hangi naslara, hangi delillere binaen, hangi lafızları itibar, şey, hangi naslardaki lafızları itibar olarak bu isimleri vermişler. Bunların hepsi inşallah anlatacak. Allahu ve aslih.